yarattıklarından kendisine kızlar edindi de oğulları size mi seçip ayırdı? Onlardan biri Rahman'a örnek kıldığı, isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelendiği zaman öfkesinden yüzü simsiyah kesilir. Süs içerisinde narin bir biçimde yetiştirilen ve tartışmada delilini erkekler gibi açıklayamayanı mı Allah'a isnad ediyorlar. Onlar,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 Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliğidir. Rabbinin katında ahiretse ona karşı gelmekten sakınanlarındır. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse biz onun başına bir şeytan sanarız. Artık o onun ayrılmaz dostudur. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. Onlarsa doğru yolda olduklarını sanırlar.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 demesine and olsun ki şüphesiz bunlar iman etmeyen bir kavimdir. Şimdilik sen onları hoş gör ve size selam olsun de. Yakında bilecekler. Duhan suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Apaçık olan kitaba and olsun ki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 Apaçık başarıdır. İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir. Ayetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük taslamış ve günahkar bir kavim olmuş değil miydiniz? Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur dendiği zamansa kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz sadece zannediyoruz. Biz bu konuda kesin kanaat sahibi değiliz demiştiniz.